Allah'a aşkı bu kadar güzel anlatanın, Allah'a olan aşkı ne kadar büyüktür, büyüktür. İnşallah Rabbim benim kalbimdeki Allah aşkını da her an artırsın. Sizi dinledikçe her gün biraz daha Rabbime yaklaşıyorum inşallah. Sizinle görüşmeyi de Allah nasip eder inşallah. Rabbim Allah sizden razı olsun böyle bir kanalı kurduğunuz için 6 ay önce gördüm ve o günden sonra hiçbir kanalı açmadım. Ve kanallara bakmaya utanıyorum. Diğer TV programınızı da indirdim. Çok sağ olun bize bu imkanları sunduğunuz için Rabbim hizmetlerinizi artırsın. Amin. Allah kardeşimizden razı olsun. Bizim de bütün derdimiz Rabbimizi bilmektir. Rabbimizi tanıtmaktır. Kendi kendimizi bilmektir. Kendi kendimiz olmaktır. İnsan kendi kendisi olunca, yani kendi hakikati olunca, Allah'ın kendisine nefettiği ruh olunca, Rabbini bilmiş olur, tanımış olur, anlamış olur, Rabbinin cemaline şahit olmuş olur, tecellisine muhatap olmuş olur, hitabına muhatap olmuş olur. Yani Allah'ın buyurduğu gibi, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Bütün bu nimetler, hakiki nimetler, hakikat Allah'ın sevgisi, Allah'ı sevmenin sonucudur. Meyvesidir. Onun için Allah'ı sevmek her şeydir. İmandır, aşktır, muhabbettir, abdiyettir, kulluktur. Aşksız yapılan ibadet, ibadet olmaz. Çünkü ibadet abdolmanın, aşıklığın gereğidir. Aşığın yaptığıdır. Müminin, Allah'ı sevenin yaptığıdır. Allah'ı sevenin Allah'a, maşhuhuna sevgisini göstermenin halidir ibadet. İnşallah böyle anlayacağız. Rabbimizin sevgisini kazanmak için onu sevdiği gibi yapıp sevdiği emrettiği sırat-ı müstakimde yürüyüp onun sevgisini kazanacağız inşallah hep beraber. Allah kardeşimizden razı olsun inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Kemal Üşen efendim okumak kelimesi sizin diliniz ile güzel Kur'an'ı okumak yerine seslendiriyoruz galiba. Şimdi anlaşılan manasıyla böyle söyledim. Fakat çok sıradan bir kitabı bile okuduğumuzda bize bu okuduğu okuduğunu Okuduğun kitabı anlat denir. Bize nur olan Kur'an'ı sizinle okumak dileğiyle çok güzelsiniz. Allah kardeşimizden razı olsun. Çok güzel söyledi aslında. Doğrudur. Okumak yerine seslendiriyoruz. Seslendirirken işin kötüsü ne söylediğimizi bilmiyoruz. Daha doğrusu Allah'ın ne söylediğini anlamıyoruz. Mesele Allah'ın bize neyi vahyettiğini, neyi söylediğini, neyi söylemek istediğini, neyi anlamamızı istediğini anlamamız gerekir. Eğer bu yoksa okumak yoktur. Seslendirme vardır. Onun için seslendirmek yerine inşallah hep beraber okuyacağız. Okuyunca, okudukça Rabbimizi anlayacağız. Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizin bize olan sevgisini, rahmetini ikramını anlayacağız. Evet. Anladıkça seveceğiz. Sevdikçe anlayacağız. Kendini sevdiklerine tanıtır. İnşallah Rabbimiz bizi ciddiye alır. Sevgimizi ciddiye alır. Kendini bize tanıtır inşallah. Efendim bir izleyenimiz. Hayırlı geceler hocam. Yol kenarında, sahillerde meyve ağaçları bulunuyor. Belediye ait, yemek haram mıdır? Evet. Belediye zaten kamuya aittir, kamuya hizmet için vardır. Genel olarak halka, oradaki, o şehirdeki insanlara hizmet içindir. Dolayısıyla evet, meyveden yemek lazım, çürümeye terk etmek doğru değildir. Eski şehirden melek Ey güzeller güzeli efendim Ey rahmet ve şefkat dolu babacığım Rabbim size şifa versin inşallah Sizi bizlere bağışlasın Başımızdan eksik etmesin inşallah Sizi çok seviyorum Allah'a emanet olun Allah'ım sizin maddi ve manevi Bütün sıkıntılarınızı gidersin Amin. Allah razı olsun Gönü de ismi gibi Melek olan kardeşimize selam olsun. Allah razı olsun. Benim Diyarbakır'dan Ömer. selamünaleyküm aleyküm efendim. Şeytana ve nefsime uyarak dergaha gelmedim. Yüzünüze bakmaya utanıyorum. Sizi çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Her ne olursa olsun, kardeşlerimizin hali ne olursa olsun, bir beşer olarak herkes hata yapabilir, nefsine uyabilir, şeytana uyabilir. Ama kaçmak doğru değildir. Utanmak doğru değildir. Herkes beşerdir. Herkes nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. Nefsimize uyduk diye, şeytana uyduk diye Rabbimizin huzuruna çıkmayacağız, namaz kılmayacağız desek bu doğru müdür? Bu doğru olmaz. Tam tersi olması gerekir. Yanlış yapınca evet, sığınacağımız yer Derya olmalıdır. Kurtulmak için Doğru yapmak için, güzel yapmak için, Rabbimizi zikretmek için, Rabbimizin huzurunda boyun bükmek için, boyun büküp, tövbe istiğfar edip, feryat etmek için gelmemiz gerekir. Onun için böyle bir düşünce doğru değildir. Kardeşlerimiz hangi halde olursa olsun, evet mutlaka gelmelidir. O büyük günde, Rabbimizin huzurunda utanmamak için burada gerekeni yapmamız gerekir. İnşallah Ömer kardeşimiz de öyle yapar. Darbimizde selam olsun. Efendim Şanlıurfa'dan Dilan Sölmaz. Selamunaleyküm can efendim. Benim için her zaman gül yüzlü, nur yüzlü babam. Uykudan uyandırdın baba. Allah'tan bahsettin baba. Rabbime aşk, maşuk gibi gitmeyi sen öğrettin baba. Kaybolmuşum sandım. Kimsem yok. Kendimi ölü sandım. Baba kelimeler o kadar çok ki gönlümde yazamıyorum bile. Gözlerimin yaşı izin vermiyor. Çünkü gönlümün özleminle dolu. Baba biliyorum her anımda, her adımımda benimlesin. Uzaklığını, özlemini hissettirmiyorsun. Çünkü her nereye baksam sen, baba sen. Baba sana tabiyim, ne olur elimi bırakma. Seni görmediğim her an bana ölüm baba. Görmeyecekse seni gözlerim kör olsun. Duymayacaksa kulaklarım sağır olsun. Dinlemeyecekse gönlüm paramparça olsun. Seni örnek almayacaksam o zaman ölüm olsun. Baba seni çok özledim, seni çok seviyorum. Canımdan, canımdan çok sen, aşk sen, sevda sen, sen nur ala nur, sen açan gül, bilan sana kurban olsun baba. Selamun Selam. Hep söylüyoruz. Kardeşlerimiz kendini anlatıyor. Kendi gönlünün güzelliğini anlatıyor. Kendi gönlündeki Rabbine olan aşkını, muhabbetini anlatıyor. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam mümin, müminin aynasıdır dediyse bu böyledir. İnşallah birbirimize böyle ayna olacağız. Birbirimizde Allah'ın güzelliğini, O'nun sevgisini, O'nun yakınlığını, Allah'ın nefrettiği o ruhun tecellisini, güzelliğini göreceğiz, seyredeceğiz. Böyle bakınca aslında bütün insanlarda mutlaka o güzelliğin eseri vardır. Ne kadar batmış olursa olsun o güzellik silinmiyor. Fıtratın güzelliğidir. Ruhunun güzelliğidir. Mutlaka bir yerde böyle o güzelliğin nuru sızıyor. Farkında olsa da olmasa da bu böyledir. Mesele insanın kendine dönmesidir. Kendi gönlüne dönüp o üzerindeki güzelliği görüp Allah'ın ona yaptığı muameleyi görmesidir. Rabbinin her anda o ruha hitap ettiğini, tecelli ettiğini tatmasıdır. Evet, her zaman, şimdi bu böyledir, ruhtan gönüle geliyor, evet, gönülde biz onu sadece tadıyoruz. Ama gönül yolculuğunu yaptığımızda zaten onu bütün şiddetiyle tadar, bütün şiddetiyle ona şahit oluruz. İnşallah, o aşkla, muhabbetle, o imanla, abdiyetle Rabbimize, sirat-i müstakimde koşarız. Rabbimize vasıl olur, varırız inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Büşra Sönmez. Selamünaleyküm Can efendim. Aleykümselam. Allah'ın selamı, nur yüzlü baba olsun. İnşallah güneş gibi doğdun baba. Etrafımıza ışık saçtın baba. Sen ne güzel mürşitsin baba. Sen nur ara nursun. Baba o kadar güzel bahsediyorsun ki Allah'tan insan doyamıyor. Rabbim seni karşımıza çıkardığı için hamdolsun. O kadar güzel mürşitsin, mürşitsin ki doyamıyorum sana bakmaya. Gül yüzlü babam seni çok seviyorum. Canlar cananı, nur saçan güzeller güzeli babam. rabbil alamin. Evet. ...kendi güzelliğini anlatan biri daha. Hamdolsun. Eğer kul... ...Rabbine aşık olmasa... ...böyle konuşabilir mi? Hayır. Öyledir zaten. Sadece biz... ...Ona kendine, kendi gönlüne... ...bakmasını öğretiyoruz. Kendi güzelliğine şahit olmayı öğretiyoruz. Kendi kendisi olmayı öğretiyoruz. Hamd olsun. Hamd olsun ki kardeşlerimiz o güzelliği evet, kendinde görüyor. O muhabbeti görüyor. Allah'a yakınlığı görüyor ve bunu itaatiyor. Evet. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Efendim Ankara'dan Elif Kübra çiftçi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, annem geçmiş olsun dileklerini iletiyor demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimizin annesine selam olsun. Allah umduklarına nail etsin, korktuklarına da emin etsin inşallah. Bütün müminleri, Müslümanları da umduklarına nail eder, korktuklarından da emin inşallah. Allah razı olsun. Efendim, Gaziantep'ten Derya Kılıç, Selamun Aleyküm. Aleyküm, 19 yıllık ömrümde babamı hiç görmedim, her zaman babamı arıyordum. Nasıl ki anladım, babam vefat etmiş, işte o zaman hayat benim için çok, benim için boş diyordum. Ben babanın ne anlama geldiğini bilmiyordum, baba evlat arasındaki ilişki hiç tatmamıştım. Hep kendi kendime düşünürdüm, acaba babalar kızlarına neler söyler. Neler öğretir? Sonra Rabbimin sayesinde ve Rukiye teyzemin vesilesiyle Pirime, Sultanıma, Hocama en güzeli de babama kavuştum. Pirim, babam yalnız sana baba dedim. Sen benim babam oldun. Babam, senin sayende baba evlat arasındaki ilişkiyi tattım. Baba kızına ne öğretir? Onu öğrendim. Rabbim birbirimizi görmeyi nasip etsin. Babam, Rabbim hem senden hem Rukiye teyzemden ve bütün Müslüman kardeşlerimizden razı olsun. Ellerizden öperim. Selamun Aleyküm. Demiş efendim. Aleyküm selam. Allah kardeşimizden razı olsun. Bir Mürşid-i Hamil'le beraber Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müstahimde yürüyenler bunu mutlaka tadar. Neyi tadar? Nasıl ki Allah, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için o sizin için baba konumundadır. Eşleri sizin annelerinizdir buyurduysa bütün ümmet, sahabe onun babalığını tatmıştır. Aynı şekilde bir peygamber varisi için aynı şey geçerlidir. Onun babalarının tadılması gerekir. Yakınlığının tadılması gerekir. Beraber olanlar mutlaka bunu tadar. Bu sadece dünya hayatı için geçerli değil. Çünkü onların sevgisi Allah'tan gelen bir sevgidir. Dolayısıyla baki bir sevgidir. Ahirete de devam eden bir sevgidir. Ebedi hayata devam eden bir sevgidir. Çünkü onlar Allah'ı sevdiği, Allah için sevdiği, Allah için birbirlerini sevdiler ve bu sevgi Allah'a gidiyor, Allah'tan. Evet bu sevgiyi mutlaka tadılır. Ama bunu tatmayan bilmez. Anlayamaz bunu. Tabii ki kardeşlerimiz için baba da oluruz, ana da oluruz da oluruz. İnşallah beraber Rabbimize yürür, koşarız. Rabbimizin yakınlığını, sevgisini beraber kazanırız. Onun rızasını beraber kazanırız. Rabbimiz bundan razı olur inşallah. Kardeşimize, teyzesine selam olsun inşallah. Efendim Pınar Atak, Allah sizden razı olsun. İnşallah o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Rabbime hayırlı kul olmak ümidiyle demiş. Bir defem de sorusu var. Akika kurban kaç tane kesilmesi lazım? Çocuklara kesilince daha hayırlı evlat olur mu, doğru mu? Akika kurbanı çocuklar için kesilen kurbandır. Çocuk doğunca kesilen kurbandır. Bir tane de olur, iki tane de olur. o Allah'a şükür içindir. Allah'a şükretmek içindir. Evladımız salih olsun. Evet, şükür için duadır. Buna beraber bazılarının gücü olur, bazılarınınki olmaz. Herkes kendi gücüne göre onu yapar. Yani şükrederken bir de kurban vermeye eğer imkanı yoksa ne yapar? Sadaka verir. Sadaka verme imkanı yoksa dua eder. Hiç kimse gücünden daha fazlasıyla sorumlu değildir. Allah sorumlu tutmuyor. Onun için gücüne göre bir de olur, iki de olur, gerekirse beş de olur, on da olur. Evet, gücüne göre. Gücü yoksa zaten söyledim, gücüne yetiyorsa evet, şükür için, şükretmek için yapar onu. Efendim İstanbul'dan Canan, eşim çok at yarış ve diğer kumarları oynuyor. Ne yapabilirim? Yeni hocamın dersini aldım demiş efendim. Dersi mübarek olsun kardeşimizin. Hep söylüyoruz. Eşlerinden herhangi biri yanlış yaptığında karşısındakinin yanlışa yanlışla cevap vermesi doğru değildir muamele etmesi doğru değerdir. Eğer onu ondan ali koymak istiyorsa bunu mutlaka güzellikle yapması gerekir. Kırmadan, dökmeden, karşısındakinin gönlünden çıkmadan, onun sevgisini kaybetmeden yapmalıdır. Yoksa yuva yıkılır. En güzel şekilde söylemesi gerekir, izah etmesi gerekir, aşkla, muhabbetle, sevgiyle söylemesi gerekir. Bununla beraber karşısındaki eşi, onun hatırına benim bunu yapmamam lazım demesi lazım. Eşin buna, ona bunu dedirtmesi gerekir. Yapınca pişman olması gerekir. Benim bunu böyle yapmamam lazım. En azından sonra çocuğum için bunu yapmamam lazım demesi gerekir. Eşin ona dedirtmesi gerekir. Yoksa bunu yapma deyip sorun çıkarmakla onu oradan ali koymaz, tam tersi olur. O tarafa doğru itmiş olur. Evet, yardım etmek istiyorsak mutlaka işi muhabbetle, sevmekle, sevgiden dolayı yaptırmamız gerekir. Çocuklarımızı büyütürken de bu böyledir. Yani çocuklarımız bizden korkmamalıdır. Bizden onun sevgisini kaybetmeyeyim deyip, yanlıştan kaçırması gerekir. Evet, Bir de Rabbimizi öğretmemiz gerekir onlara. Rabbimizin sevgisini kaybetmemeyi öğretmemiz lazım. Kardeşimiz güzel davransın inşallah. Soni hayır olur. Mutlaka hayır olur. Evet. Efendim Erzincan'dan Ayşe. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm selam. Bir mürid şeyhine layık olmak için nasıl yaşamalı? Allah'a emanet olun inşallah demiş. Bir mürid şeyhine layık olmak için nasıl yaşamalı? Mürid deyince önce doğru anlamak gerekir. Mürid öyle körü körüne iradesini şeyhine teslim eden değildir. Mürid irade eden, Rabbini dileyen demektir. Rabbini dileyen irade etmiş murad etmiş, muradi, iradesi Rabbine dost olmaktır, Rabbine yakın olmaktır, Rabbine kul olmak, Rabbine abd olmaktır. Bunun karşılığında, evet Mürşid i bile tabi olurken zaten biat öyledir. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, bunun kazandığını kazanmak istiyorum dediğinde ona tabi olmuş oluyorsun. Bunu kimin için söylersen ona tabisin. Yani biri mesela, bir zengin görür, ben de bunun gibi zengin olmak istiyorum deyip ona uyuyorsa, onun yaptığı gibi yapıyorsa, o onun mürşididir. Dünyaya ait mürşididir. Bir siyasetçiyi görür, ben de bunun gibi bir mevkiye, makama sahip olmak istiyorum derse, onun gibi yapmaya çalışırsa, o siyasetçi onun mürşididir. Ama Allah'tan mürşidin olması başka bir şeydir. Allah'ın deralette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın, dedi. Yani mürşid eğer veli mürşid değilse, bu durumda mürşidi, dünyevi mürşidlerdir, nefsani mürşidlerdir. Herkesin mürşidi vardır yani, mürşidi olmayan kimse yok. Kim, kimin gibi olmak istiyor, kimin kazandığını kazanmak istiyorsa, o onun mürşididir. Bu insanlar hep mutlaka birbirine böyle tabi olur ve birbirlerini örnek alırlar. Evet, nasıl tabi olması gerekir? Ben de bunun kazandığını kazanmak istiyorum dediğinde, onun yaptığı gibi yapmaya çalışması gerekir. Onu dinlemesi gerekir, anlamaya çalışması gerekir. Onun söylediğini, öğrettiğini yapmaya çalışması gerekir ki, ona uymuş olsun, yani ona tabi olsun. Onunla beraber yürümüş olsun. Böyle yapınca tabi olmuştur. Onun istediği gibi olmuştur. İtiraz etmeden, Bahane öğretmeden. Eğil kazanmak istiyorsa bu böyledir. Eğer o kendi bildiği ben biliyorum dediğinde ne yapmış olur? Yoldan çıkmış olur. Ona uymadı çünkü. Herkes ne olduğunu biliyor. Eğer kendi bildiği gibi olursa olduğu gibi kalır. Yok, mürşidinin bildiği gibi onun öğrettiği gibi olursa onun gibi olur onun kazandığını kazanır yani. O yine kendisidir. Ama onun kazandığını kazanmış olur. O gönül yolculuğunu yapmış olur. Zaten bunun için gereklidir Evet, Müşri-i Şimdiye kadar gelen bütün veliler mutlaka bir Müşri-i uymuş. Öyle. Allah'a dost olmuş, veli olmuştur. Herkes bunu biliyor. Hiç böyle kibirlenip, ben bana yeterim evet, diyenler kesinlikle kaybeder. Kendini müstahını gören buyuruyor Allah ayet-i Kendini müstahını görenler kaybeder. Azar dedi. Haddini aşar dedi. İnsan kendini kendine yeterli görüp evet, haddini aşar. İbaya düşer. Şeytanın peşine düşer. hayarın peşine düşer. Vehmin zanının peşine düşer. Efendim Antalya'dan Oğuz Sönmez Selamünaleyküm, Hayırlı sohbetler hocam demiş Allah razı olsun Oğur kardeşimize selam olsun teşekkür ediyoruz Efendim İstanbul'dan Emrah Köse Selamünaleyküm, Aleyküm iyi yayınlar Diyarbakır'daki Teknas hocamın yeğenleriyiz Onun vesilesiyle sizi tanıma Fırsatımız oldu Gönül sohbetinizi severek ve Beğenerek izlemekteyiz Allah selamı ve rahmeti üzerinize olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Gönül sohbetleri, sohbeti aslında bizim bütün sohbetlerimiz gönül sohbetidir. Bütün mesele zaten insanın gönül ehli olmasıdır. Gönül ehli. Ulul elba Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Ulul elbab anlar. Gönül ehli olanlar anlar. Gönül ehli gönlüyle bakan, gönlüyle hareket eden, gönlüyle dileyen, dinleyen. Gönlün evet, Allah'ın ev, evi olduğunu, tecelli yahi olduğunu bilen kullar. Kul kendini bilmelidir. Allah'ın onun gönlüne tecelli ettiğini bilmelidir. Ne buyurmuştu? Yere göğe sığmam. Mümin kurumun kalbine sıkarım. Gönlüne sıkarım. Yani tecelli ederim oraya. Eğer gönlümüzle hareket edersek imanımızla hareket etmiş oluruz. Gönlümüzle konuşursak gönlümüzden konuşursak imanımızla, aşkımızla, muhabbetimizle konuşmuş oluruz. Hazreti insan olarak bakmış, görmüş, anlamış ve konuşmuş oluruz. Ama yok, gönlümüzde değil de gönlümüzü yok sayıp, aklımızla hareket edip düşünürsek, kendi gönlümüzden, kendi kendimizden, daha doğrusu insanlığımızdan mahrum kalmış oluruz. Allah bizi gönül ehli eyler inşallah. Kardeşlerimize de selam olsun. Efendim Elazığ'dan Ali, mürşidi kamil uyanıkken ya da rüyadayken Allah'ı görebilir mi diye sormuş efendim. Evet, mürşidi kamil değil sadece. Mürşidi kamil veli yetiştirendir. Dergah, evliya okulu demektir. Derviş ya da mürit ya da talebe evliya veli adayı demektir. Veli mutlaka itminandan sonra Allah'ın cemarını şahadet eder. Allah'ın cemalini müşahade eder. İtminandan sonra günül itibariyle böyle rızaya doğru giderken hemen rızanın rızadan hemen sonra Allah'ın hitabına, tecellisine, isimlerinin, güzelliğinin tecellisine, hitabına muhatap olur. Evet, müsellemül eğer onu yetiştiriyorsa o zaten öyledir. Emri bizzat Allah'tan almıştır. Muhatap olmadan nasıl alır? Eğer o Allah'a vasıl olmamışsa, Allah ile muhatap olmamışsa o insanları, Allah'ın kullarını Allah'a nasıl götürür? Nasıl taşır? De ki Rabbim sıratı müstakimdir üzeredir buyurdu. Evet, sıratı müstakimde Kendisiyle beraber olanları yürütürken zaten oraya götürüyor. Rabbine götürüyor. Allah'ın kullarını Rabbine, sahibine götürüyor. Rabbine götürüyor. Ama götürürken bu götürmeyi nasıl yapar? Eğer Allah ona kullarını bana getir emrini vermişse nasıl götüreceğini de biliyor. Onu temizleyip götürür. Şirkten, küfürden, nifaktan temizleyip götürür. Benlikten kibirden, gururdan, riyadan, hasetten evet, temizleyip götürüyor. Dünyanın sevgisinden, nefsinin sevgisinden, fani sevgilerden temizleyip götürüyor onu. Huzura götürürken tertemiz götürür. Huzura layık hale getirir, götürmek. Evet, şahit olur. Bütün veliler mutlaka Allah'ın Cemaline, hitabına muhatap olur ve şahit olur. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Ey itminana ermiş nefis, nefis mutmain olunca itminandan sonra Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Gir cennetime, gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına Gir cennetime, gönlü cennete dönmüştür zaten. Bu hitabı evet, Allah'tan alır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi bir de onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. İşte dünya hayatındaki müjdesi budur. Evet. Allah onu müjdeler. İtminana erdiğini, Allah'tan razı olduğunu, Allah'ın da kendisinden razı olduğunu, veli olduğunu, gönlünün cennet olduğuyla müjdelenmiş olur. Evet. Bütün sahabe mutlaka bunu almıştır. Bütün veliler aynı şekilde bu hitaba muhatap olmuştur. Olur. Evet. Efendim Diyarbakır Ergani'den Ercan Kaya. Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar hocam. Aleyküm Kur'an-ı Kerim'i tamamen bilmemiz gerekiyor mu? Yoksa belli yerleri mi bilmemiz gerekir? Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Bunu ısrarla söylüyoruz. Hiç kimse Bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i zaten bilemez, anlayamaz onu. Sonsuz bir deriyat çünkü. Önce bütün müminlerin, her bir müminin tek tek Kur'an'ı özetle anlaması gerekir. Özetle. Toplu halde yani. Bunun için Allah ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Sana tekrar edilen yediliği, yedi ayetlik Fatiha'yı bir de Kur'an-ı Azim'i indirdik verdik. Bak Fatiha'yı ayrı söylüyor, Kur'an'ı ayrı söylüyor. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Fatiha Kur'an'ın özüdür. Özetidir dedi. Özetle Kur'an'ı anlamamız gerekir. Aynı zamanda Fatiha Kur'an'ın anasıdır dedi. Ümmül kitap. Kitabın anası dedi. Özü, özeti, anası beyni iliğidir yani. Allah tekrar tekrar eğer her namazda her namazın her rekatında bize Fatiha'yı okutuluyorsa bunun bir hikmeti olmalıdır. Evet, nedir hikmeti? Kur'an'ın özeti olduğu için. Öyle buyurdu. Fatihasız namaz yoktur dedi. Fatiha'si olmayanın namazı olmaz dedi. Fatiha'nın manasını bilmiyorsa onun da Fatihası yoktur. Zaten sorunumuz budur. Eğer Fatiha'yı anlarsak özetle Kur'an'ı anlamış oluruz. Allah'ın muradını anlamış oluruz. İnşallah bunu böyle anlayalım. Sonra Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Yani Allah kendini anlatır. Rahman ve Rahimliğini anlatır. Hamde layıklığını anlatır. Övgüye layıklığını anlatır. Bununla beraber bir de mülkün maliki olduğunu anlatır. Melikliğini anlatır. Hem dünyanın hem ahiretinin kendisine ait olduğunu anlatır. Dolayısıyla her hükmü ona göre verdiğini anlatır. Bir de kulluğu anlatır. Ya Kenabdu Ya Sen de kulsun. Beni istemen lazım. Evet, Ya Kenabdu Ya Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Evet, sonra evet. sırat-ı müstakimi istiyoruz. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı istiyoruz. Daralikte gazapta olmamayı istiyoruz. Kulun bir dua olduğunu anlatır. Kulluğun dua olduğunu Allah'tan bunu istemesi gerektiğini, buna beraber gerekeni yapmasını gerektiğini beyan ediyor Allah. Onun için Kur'an'ı hepsini bilemeyebilir ama Fatiha'yı bütün detaylarıyla bilmesi gerekir ki özetle Kur'an'ı anlamış olsun. Herhangi bir durum karşısında Kur'an'ın ölçüsünü, o fikri, düşünceyi arz edip Doğru midir, yanlış midir, onu anlayabilsin diye. Sonra, evet, Kur'an'ı okur, tefsir eder. Ama Fatiha'ya göre, özetle, anlamıştır, anlamış olur. Allah nasip ederse, yakında zaten, Fatiha kitabı çıkıyor. Fatiha'nın tefsiri, özü, özeti, Kur'an'ın özü, özeti, kardeşlerimiz inşallah okurlar. Söylemiştim daha önce ödeme imkanı olmayanlara kardeşlerimiz ücretsiz göndersinler dedim. Herkesin Fatiha'yı mutlaka öğrenmesi lazım ki özetle Kur'an'ı anlamış olsun. Allah'a ayeti kerimede Resulullah de yarın kıyamet günü seni ve sana iman edenleri bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız dedi. Bu kitaptan sorumlu tutacağız dedi sorumlu olduğumuz kitabın kitabı en azından özetle bilmemiz gerekir. Anlamış olmamız gerekir ki Allah'ın muradını anlayalım. Fatiha 7 ayettir. Onun için hiçbir mümin ben Fatiha'yı da anlayamam diyemez. Böyle bir mazereti de olmaz. Ama Kur'an'ı bilmiyorum, anlayamadım diyebilir. Ama Fatiha için onu söyleyemez. Özetle zaten onu anladığında anlamış olur inşallah. Bu sorumluluktan da hesaba çekilirken Ya Rabbi özetle kitabını bana neyi vahyettiğini biliyorum der diyebilir. Kur'an onun kitabı olmuş olur. Bilmiyorsa kitabı olmaz. Evet bu da Fatiha'yı bilmek de mümkündür. İnşallah hep beraber öğreneceğiz onu. Anlayacağız inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Zeynep Resulümün gülü babam Hakkın rahmet eli babam aşkın seli babam Kutlu veli babam, vahyin sesi babam, aşkın nefesi babam, hayatın güftesi babam, gönlümün gül bahçesi babam, hayatın aşk pervanesi babam, aşkın çağlayanı babam, cennetin ırmağı babam, muhabbet deryası babam, Kevser'in şarabı babam, gönlümün coşkusu babam, zikrin anahtarı babam, Sidretül Müntaha'nın yolu babam Babamı sevmeyi seviyorum, babamı anmayı seviyorum, babamın tebessümünü seviyorum, babamın mütevazi edasını seviyorum, babamın aşkını, nurunu seviyorum, babamın Rabbini seviyorum, babamı seviyorum, mürşidimi seviyorum, pirimi seviyorum, sevgiyi seviyorum, her şeyi o verdi bana, Allah'ımı seviyorum, diyarın mücahitleri, kardeşlerim sizi seviyorum. Vesselam. Ne içimden asana bir deli daha demek geldi. Aşk böyle bir şeymiş. Zaten aşıkta akıl olmaz. Gönlüyle hareket ettiği için, imanıyla hareket ettiği içindir bu. Ne demişti Mevlana? Bu yolda akıl çamura saplanmış merkep gibidir. Evet, aklıyla anlar. Sonra kadar onu kullanır. Ama yolculuk, aşk yolculuğudur. İman yolculuğudur. Abdiyet yolculuğudur. İşin hakikati öyledir. Müşrikler Resulullah Efendimiz'e daha Risalet gelmeden, peygamberlik gelmeden Resulullah Efendimiz Hira mağarasına çekilirken ne diyorlar diye onun için? Evet, kullandıkları kelime budur. Muhammed Rabbine aşık olmuş. Evet, Muhammed Rabbine aşık olmuş. Doğrudur. Aşık olmuş. Aşkı veren Allah'tır. Onu oraya çeken de Allah'tır. Vahyini gönderen de Allah'tır. Bizim de aşık olmamız gerekir. Aşık olmak yetmez tabi. O aşk ile yolculuğu yapıp aşk olmamız gerekir. Bütünüyle aşk, iman. Eğer bir kul böylesine aşkı kazandıysa, aşk gönlünü doldurduysa, gönlünden her zerresini tecelli edip yayıldıysa, o sadece aşkı konuşur. Aşktan konuşur. Sadece her ne olursa olsun sadece Rabbine seni seviyorum der. Seni seviyor. Yani İyâkenâ abdû der. İyâkenâ sâin der. Seni seviyoruz, seni istiyoruz. Seni istean ediyor, seni sevdiğimiz için istiyoruz seni der. Bu velidir. İmanın gönlüne indiği velidir, tecelli ettiği velidir. Allahı seven, Allah için seven velidir bu. Aynı zamanda bu velayetin ölçüsüdür. Rabbini her şeyden çok seven. Allah müminlerin velisidir, Allah mütaqilerin velisidir, Allah mühsinlerin velisidir. Evet, Allah müminlerin Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenlerin velisi, mütaki, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirenlerin velisidir. Mühsin, evet, güzel olan, Allah ile güzel olan, Allah'ın sevgisiyle, isimleriyle, güzelliğiyle güzel olanların velisidir. Evet. Velinin hali öyledir. Aşk kokuyor. Evet. Aslında söylediği de, konuştuğu da aşktır. Aşktandır. Dinlerken de aşkı dinler aslında, aşktan dinler, maşukundan dinler. Belki şöyle anlamak en doğrusu olur, belki biraz zor olur ama en doğrusu olur. Aslında bütün muamelesiyle, bütün efaliyle, fiiliyle Allah kuluna muamelede bulunurken, muamele nereden, kimden gelirse gelsin Allah ona seni seviyorum kulum der. Ben seni seviyorum der. Seni seviyorum, kazanmanı istiyorum. Hangi muamelede bulunursa bulunsun mutlaka onun karşısında ne yapması gerektiğini de söylemiştir. Nasıl sevdiğini sevdiğini de söylemiştir ki hadi sevdiğim gibi yap. Ben seni seviyorum, sen de beni sevdiğini ortaya koy. Öyle konuş, öyle muamele et, öyle yap. Kul o haldeyken her ne olursa olsun sadece Allah'ın ona kulum seni seviyorum dediğini işitir ve tadar. Bu işitme zahiri bir işitme değil. Onun o muamelesiyle seni seviyorum diyor. O da ona cevap olarak, onu da söylediği tek söz vardır. Ben de seni seviyorum. Senin beni sevmene karşılık veriyorum. Hem de ölümüne karşılık veriyorum. Seni her şeyden çok, canımdan çok seviyorum. Her ne olursa olsun, evet, La ilahe illallah diyorum ki, seni seviyorum demektir bu. Benim ilahım sensin, mabudum sensin, maşukum sensin. Ben seni seviyorum. Sen benim ilahımsın. Evet, sana secde ediyorum. Senin huzurunda egiliyor, rukaya gidiyorum. demektir. Evet, ne olursa olsun öyle söylüyoruz. Bizimle beraber olanlar da zaten öyle olur. Bunun için bizimle beraber olmuştur. Allah'a seni seviyorum. İya kenabdüye kenes te demek için beraber olmuştur. Bunu söyledikçe Rabbine yakın olur. Allah'a yakınlık bu sevgiyledir. Ne kadar seviyorsa o kadar yakın olmuş olur. Ne kadar sevgiyi kaybetti o kadar da uzaklaşmış olur. Evet. Onun için Yolumuz aşk yolu, muhabbet yolu, iman yolu, abdiyet yolu. Silat-ı müstakim Allah'a koşma yolu, firar etme yolu. Onun için Rabbini sevenler, Rabbini isteyenler buyursun diyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Ankara'dan Koray çiftçi... Hocam dünyadan uzaklaşıp tek Allah'ı düşünmek, hep onunla olmak, istemek nasıl bir durumdur? Ruha yaklaşmak için, gönlün perdelerini kaldırmak için, yani zahiri tarafımızı yok etmek için en güzel zikir nedir? Ve durumumuzun ne olması gerekir hocam? Evet. Dünyayı yok etmek, zahiri tarafımızı yok etmek demek doğru değildir. Çünkü zahiri tarafımızla dünyada kazanmamız mümkündür. Zahiri tarafımızı da, dünyayı dünya tarafımızı da birlememiz gerekir. Ahiretle birlememiz gerekir. Evet, kendimizi, Allah'ın bize nefettiği ruhla birlememiz gerekir. Tevhid olması gerekir. Vahdet olması gerekir. Onun için yok etmek doğru değildir. Tam tersi nedir? Yani senin Allah'a vasıl olabilmen için var olman gerekir. Allah'a şahit olman, olabilmen için eşhedü diyebilmen için ben şahidim demen gerekir. Sen olacaksın ki sen şahit olasın. Sen olmadan kim şahit olur? Ben şahitim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah böyle söyletiyor. Bu durumda kendimizi yok etmiyoruz. Dünyayı Ahiretin tarlası olarak görüyoruz. İmtihan sahnesi olarak görüyoruz. Bedeni ruha binek olarak görüyor ve onu kullanmamız gerekir. Ama ruhun kullanması gerekir. Gönlün onu kullanması gerekir. Yani kendimizi ruhumuza kullandırmamız gerekir. Yoksa, yoksa şeytana kullandırmış oluruz. Nefis dediğimiz şey odur zaten. Şeytan nefsi idare eder. Akıl hocalığı yapar, ona yol gösterir. Allah da ruha yol göstermiştir. Vahyini indirip, peygamberini gönderip, ona tabi ol, emrini verirken bu durumda yolu da Allah ona gösteriyor. Bize düşen Allah'ın bize nefrettiği ruh olmaktır. Bineği de, bedeni de, onun bineği olarak Allah yolunda hizmet ettirmektir, koşturmaktır, gerekeni yapmaktır. Dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp ekmektir. Ekmemiz gerekir. Neyi ekersek burada onu biçeceğiz. Onu hemen biçiyoruz. Allah seviyor hesaptır. Yoksa dünyayı basite almak, zahiri basite almak kesinlikle yanlıştır. Tam tersine. Bazen onun için söylüyoruz. Belki dünyayı ahiretten daha çok sevmek lazım diyoruz. Neden? Çünkü burada kulluğumuzu yapma imkanımız vardır. Allah için, mahşukumuz için, sevdiğimiz için bir şeyler yapma imkanı, bir fedakarlık yapma imkanımız vardır. Ahirette bu yok. Oraya gidince buranın, dünyanın ne kadar kıymetli olduğunu, bu hayatın ne kadar değerli olduğunu orada anlayacağız. Evet, çünkü burada sevdiğimizi, maşukumuzu kazanma imkanımız, ona vasıl olma imkanımız, hazreti insan olma imkanımız vardır dünyayı böyle sevmek gerekir. Bu hayatı böyle sevmek gerekir. Yani Allah için sevmemiz gerekir. Ahiretimiz için sevmemiz gerekir. Onu basite indirip, küçümseyip, yok saymamız doğru değildir. Ama kul Allah'tan bağımsız severse, işte o zaman dünya başımıza bela olur, şirk olur. Hayat da öyle olur, beden de öyle olur, her şey öyle olur. İş nerede bitiyor? Allah'a iman Allah'ı sevmede. Allah'a aşık olmadı. Allah'a aşık olan, Allah'a iman eden, Allah'ı seven evet her şeyi onun için sever ve her şeyi ona kurban eder. Cani dahildir. Kulluk da budur zaten. Bütün peygamberler bunun için göndermiş. Öyle buyurdu Allah ayet-i de. Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şişir koşmayın. Sadece Allah'a abd olun. Evet. Yani kamil manada la ilahe illallah deyin ya kenabdu ve iya kenesta'in deyin. Yaratılışın gayesi bu. Bütün peygamberlerin geliş sebebi budur. Özetle net olarak Allah böyle buyurdu. Bütün peygamberlere böyle söyledik. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Nerede şirk koşma? Sevgide şirk koşma. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevemezsin. Seversen şirk koştun. Allah'ı en çok sevmen lazım. Öyle buyurmuştu. İnsanlardan öylesi var ki başkalarını Allah'ı sever gibi severler. Oysaki müminlerin, Allah'a iman edenlerin, Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet, aşk demektir. Mümin Allah'a aşık dedi. Veli dedi. Efendim İstanbul'dan Yavuz Koçak eşimle bir tartışma yaşadık. Geçenlerde eşim bana dedi ki o sinirliyken bana boşan boşan boşan demişim dedi. Ama ben hatırlamıyorum. Şimdi eşim bana diyor ki eve gelmen haramdır. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Öyle boşan demekle eş boşanmaz. Allah boşanmayı zorlaştırmıştır. Eğer biri bu kelimeyi söyledi bu durumda aslında bu kelimeyi bir seferde söyleyemez. Niye üç sefer üç talak vardır? Üç sefer boşaması gerekir. Yani bir sefer boşar, bir ay geçmesi gerekir ya da kadının bir aybaşı hali yaşaması gerekir. Bir daha söyler, bir ay daha geçmesi gerekir. Diyelim ki bir söyledi, bir ay geçti. Sonra bunlar boşanmaktan vazgeçti. Eşler beraber olunca o söylediği iptal olmuş oldu. Boşanmış olmuyor. Ama üç ay boyunca her seferinde hanımı boşadı. Allah ne buyurdu? Böyle boşarmaya karar verdiğinizde evden çıkarmayın dedi. Siz de evden çıkmayın dedi. Beraber oturacaksınız. Boşansanız beraber oturacaksınız. Bu boşanma daha gerçekleşmemiş. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için üç ayın ya da üç ay başı halının geçmesi gerekir. Bir gün kala diyelim ki iki ay geçti. Bunlar boşanmaktan vazgeçtiler ve beraber oldular. Bu boşanma iptal olmuş oldu. Geçersiz olmuş oldu. Allah onun için beraber oturun, kadın çıkmasın, siz de onu evden çıkarmayın dedi. Yani böyle boşanmayı böyle kolaylaştırıp böyle kelime kullandığı ona göre böyle oldu. Böyle bir şey olmaz. Beraber olduklarında o iptal olmuş olur. Bunu böyle bilmemiz, böyle anlamamız gerekir. Boşanma öyle olmaz yani. Efendim programın sonuna gelmişiz, bir mesajla efendim. sonuza. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal. Selamünaleyküm Aleyküm efendim. Bütün kainatı sende gördüm, aşk idi gördüm her ne ise, aşkı buldum billah sende, yunus gibiyim şimdi ne akıl ne divane, kah uçuyorum kah yürüyorum her demyane yane, sanadır yolculuğum beni boyasan da kane, Yol uzundur hasret çetin dayan dayanabilirsen yara derin efendim himmet himmet efendim babam gel görmeni aşk neyledi. beni sen beni sana getirmen yollara düşmanım sevgili beni senden ayıran yollar hiçbir yere varır mısın hiçbir yere var mısın sevgili senden gittiğimden beri öldüm bittim yetti sevgili çağır da geleyim ölüm ise öleyim senin aşkın cehennemden azad oluştur. Sen ruhuma ait aşksın. Ruhumun sevgilisisin, sevgili. Mübarek babam, mübarek ellerinizden hasretle öperim. Selamlar. Ve bir defen devamında. Firakın narına yandım, yakıldım. Yeter bu ayrılık, gel efendim gel. Aşkın vadisinde bu kadar kaldım. Yeter bu ayrılık gel efendim gel, tükendi sabrımız kalmadı karar, tutuştum aşkınla her yanım yanar. Ne olur sultanım eyle bir nazar, yeter bu ayrılık gel efendim gel, hiç hacet kalmadı nam'a nişana, sonsuz şükürler olsun yüce sultana, kül oldum aşkınla ben yana, yeter bu ayrılık gel efendim gel, tükendi sabrımız kalmadı karar, tutuştum aşkınla her yanım yanar. Ne olur sultanım eyle bir nazar yeter bu ayrılık gel efendim gel demiş Efendi Onda evet buna ne denir asana bir deli daha denir Rasul Efendimiz sahabeye buyurmuştu öyle Allah demeniz lazım ki Allah'ın hesabını öyle bir yapmanız lazım ki görenler deli diyecek kadar. Görenler deli diyecek kadar. Yani kul öyle bir Rabbini seviyor, öyle bir aşıklık hali var ki her halükarda Allah diyor. Bunu ona söyleten elbette ki Aşkı, muhabbeti, aşıklığıdır bu. Şimdi de öyledir. Biri Allah dediğimi sadece böyle aklıyla bakanlar, düşünenler mutlaka deli der. Zaten aşıkta akıl aranmaz. Onda aşk vardır. Onda aşk konuşur, aşk hüküm verir. Aşk, maşukunun hükmünü verir. Maşuk'u hangi hükmü verirmişse, gönlündeki iman, aşk, o hükmü verir. Artık, kendini göremez olur. Maşuk'u vardır onda. Evet, maşuk'uyla bakar, maşuk'uyla görür, işitir, anlar, maşuk'uyla sever. Öyle buyurmuştu Kutsi Hadis'te, Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yaklaşınca, evet. O beni sever, ben de onu severim. Bu sevgiyle yaklaşıyor. Ben bir kulümü sevdiğimde onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, gürüyen ayağı kalbi olurum. Okulum kulum yani benimle görür. Benimle işitir. Benimle irade eder. Benimle sever. Onunladır. Allah evet, tecelli etmiş gönlüne. Aşka, muhabbete öylesine bir gark olmuş ki maşukundan başka bir şey göremiyor. Bir şey işitmiyor. Ondan başkasıyla muhatap olmuyor. Bu aşk olmuş. Biridir aşk olmuş. Evet. Aşkta garip olmuş, kaybolmuş biridir. Eğer bu aşk olmazsa herkes kıymetini, değerini gönlündeki aşkından alır. Muhabbetinden alır. imanından alır kulluğundan, abdiyetinden alır yani. Kim ne kadar seviyor, ne kadar aşıksa o kadar Allah'a yakın, o kadar kendine yakın, hakikatine yakındır. O kadar Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiştir. Evet. Allah, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti Zatının sıfatının tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki hafta efendimize Allah nasip ederse sormaya devam ederiz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın bizi yaratan Rabbimiz amanet olsun efendim.